selamun aleyküm ve rahmetullahi aleyhi sellem şöyle buyur: Şüphesiz Allah Subhanahu taala ihsanı her şeye yazmıştır. Burada İslamdan maksat kişinin kendisine emanet edilen işi Allahu Teala'ya rıza edecek şekilde tam olarak yerine getirmesidir. Bu iş bu işin eğitim, nöbet, idari işler, hüküm verme yönlendirme gibi emirin verebileceği her türden iş olması arasında fark yoktur. İleride aktaracağımız gibi bu işin hoşunuza gitmesi veya gitmemesi arasında arasında da fark yoktur. <gülüyor> Kişinin kendi haklarını insan insanların yerine getirmesini talep etmesi gibi başkalarının haklarını da en iyi şekilde yerine getirmesi imanın şubelerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu hiçbiriniz kendisi için sevdiğini kardeşi kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz. Abdullah Abdullah bin Amr'dan merfu olarak şöyle rivayet edilir. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete girmek istiyorsa Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olarak ölmeli ve kendisine verilmesini, e, sevdiği şeylerin başkalarına da verilmesini istemelidir. Evet. Şimdi normalde ihsan demek e, bizim anladığımız şekliyle ihsan iyilik yapmak demek. Öyle mi? İhsanın kelime manası ne demek? İhsanın kelime manası iyilik yapmak demek. Lakin Allah Resulü ihsana öyle bir mana yüklüyor ki ihsanın manası tamamen değişiyor iyilik yapmaktan. O da nedir? Cibril Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a vahbirni Ve anil ihsan dediği zaman Peygamber Aleyhisselatu vesselam ona diyor ki El ihsanu en ta'budallaha kaenneke terahu fe in lam takun terahu fe innehu İhsan sen Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ne yapmandır? ibarat etmendir. Sen Allah'ı göremiyorsan bile ki insan Allah'ı göremez de yani sen kendini böyle hissetmiyorsan bile Allah'ın seni gördüğünü bilmendir diyor. Şimdi burada şeyh de başka bir tanım yaptı. Şeyh dedi ki ihsanın tanımı insanın kendisine verilen işleri ne yapmasıdır? Tam olarak yerine getirmesidir. Buradaki bağlantı ne? Yani şimdi normalde siz Diyelim ki herhangi bir ahlak kitabını da açtığınız zaman ihsanla ilgili birçok tanım yapıldığını göreceksiniz. Ama bunların ortak birleştiği nokta nedir? Ortak birleştiği nokta kulun kendi üzerine vacip olan bir görevi yerine getirirken itkan ile tam bir şekilde dört dörtlük yapmasıdır demişler. Oysa Peygamber vesselâm, ihsanı çok farklı bir şekilde tanımlamış. Ne demiş Peygamberimiz? Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibaret etmendir eğer Allah'ı görmüyorsan bile, Allah'ın seni gördüğünü bilmendir diye. Bu ikisinin arasında nasıl bir bağlantı var? Yani niye mesela Resulullah tanım yapmışken insanlar yeni bir tanım zikretme gereği duymuşlar? Var mı cevap verecek olan? Şöyle desek, bir insanın yapmış olduğu işi dört dörtlük yerine getirebilmesi için zaten ancak yaptığı tüm işlerde Allah'ı murakabe etmesi gerekir ki yaptığı işi dört dörtlük yerine getirebilsin. Öyle mi? Şimdi mesela diyelim ki bana bir görev verildi. Dendi ki bundan sonra sen buraya gelen öğrencilere su dağıtacaksın. Öyle. Şimdi bu suyu ben nasıl dağıtabilirim? Bu suyu bir normal, bana bir demişler su dağıt. Böyle canlı bir insanımdır, su dağıtırım. İki, sıkılarak su dağıtırım ya arkadaş Başka kimse yok muydu bu kadar adamın içine bana derler al şu suyu dağıt derim. 3 beni bu ilgilendirmez. Yani su mu dağıtıyorum, e, kitap mı topluyorum, ortalığı mı temizliyorum, e, eşya mı satıyorum? Beni ilgilendirmez. Ben neye bakarım? Allah şu anda beni görüyor. Öyle mi? Allah azze ve celle beni görüyor. Yani benim sahibim bana ecir verecek olan onun rızasına bağlı olan benim cennete girişim veya cehenneme girişim. Allah azze ve celle beni şu anda görüyor. Bu duygu bana işimi nasıl yaptıracaktır? Dört dörtlük yaptıracaktır, öyle değil mi? Ancak yaptığı işlerde Allah'ı murakabe edebilen, Allah'ı hissedebilen, sürekli Allah'ın gördüğünü, insana ilmiyle kuşattığını, insanı duyduğunu bilen bir insan yaptığı işi darlıkta da, zorlukta da, sıkıntıda da, istekte de, isteksizlik halinde de dört dörtlük yerine getirebilir. Öyleyse ihsanın İnsanın yaptığı işi dört dörtlük yapması şeklindeki tanımı aslında bir öncekinin açılımıdır veya sonucudur. Yani meal itibariyle yapılan tanımdır. Hani eğer bir insan normalde mesela biz ne diyoruz? Bir şeyi tanımlarken şu itibarla tanımlayacak olursak şöyle deriz. Bu itibarla tanımlayacak olursak böyle deriz. Şu yani bir noktayı ele alıp e, tanımlarsa Örnek veriyorum mesela diyelim ki İstanbul. İstanbul'u denizi esas alıp Tanımlarsak ne dedik? İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası olmak üzere iki taraftan oluşur. Öyle mi? Bu esasla alırsak. İstanbul'u ticaretle ticaretin itibar ticaret yönüne itibar edip tanımlarsak ne diyeceğiz mesela İstanbul için? İstanbul ticaretin geliştiği ve merkezleri de şura şurası olan bir şehirdir diyeceğiz mesela. Yani farklı bir noktaya ele aldığımızda beraberinde de ne değişiyor? Tanımlar da beraberinde değişiyor. İhsan da böyle. Yani ihsanı biz sonuç itibariyle tanımlayacak olursak kişinin yaptığı işi ne yapmasıdır? Dört dörtlük yapmasıdır. Çünkü işlerinde Allah'ı murakabe eden bir insan elbette ki yapacağı işleri ne yapacaktır? Yapacağı işleri güzel bir şekilde yapacaktır. Şimdi şeyh de burada şeyhin dediği meseleye girmeden önce insanın kendisine emanet edilen iş değil falan insanla ilgili bir konuya gelmemiz lazım önce. Şimdi insanoğlu ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar güzel terbiye edilirse edilsin, ne kadar bilinçli olursa olsun insanoğlunun asla iki günü bir değil. Yani insanoğlu bir gün kendini yapmış olduğu işlere karşı çok aşırı istekli hisseder. Bir başka gün çok aşırı isteksiz hisseder. Bir gün bir şey yaparken sanki havada uçuyormuş gibi o işi yapar, ondan lezzet alır, ondan zevk alır. Aynı işi aynı yerde aynı zamanda bir başka gün yaptığı zaman bu defa ondan sıkıntı alır. Yani sanki Kendisine işkence yapılıyormuş gibi onu yapar. İşte bu sorunda ne yapar? Bu sorunda insanın istikametini bozar. Öyle mi? Bizim kendisiyle asıl emrolunduğumuz mesele ne? İstikamet meselesi. Şimdi biz oraya geleceğiz yani ihsanın asıl bağlı olduğu mesele istikamet meselesi. Ne demek istikamet? İstikamet demek kişinin her halinde doğru yol üzeri olması demek. Değil mi? Yani farzlarını Allah'ın razı olacağı şekilde yerine getirmesi, haramlardan kaçması, bir nevi kulluğunu sürekli yerine getirmesi demek. E peki şimdi insanın sürekli istikamet üzerine olması için demek başka bir şeyler lazım. Çünkü insanı fıtratıyla baş başa bıraktığımızda istikamet üzere kalması ne değildir? Mümkün değildir. Mesela şimdi örneğin sizin musibet anındayken duanızdaki ihsan mertebesiyle, Rahatlık halindeyken duanızdaki ihsan mertebesi bir mi? Var mı içinizden? He ben yani hem çok sıkıntılı olup Allah'a çok ihtiyacımın olduğu zamanda da aynı dua ediyorum. Çok refah içinde olduğum zaman da Allah'a aynı dua ediyorum. Yani duada ihsan ne demektir? İnsanın sürekli yalvara yakara içinden ve gizli bir şekilde Allah'a bütün taleplerini arz etmesidir. Duaya ihtiyaç duymasıdır. Kendini Allah'a muhtaç hissetmesidir. E mesela bu duada ihsan mertebesidir. Öyle mi? Duayı dört dörtlük yapmak demektir. E şimdi her zaman bunu becerebiliyor muyuz? Sürekli bu şekil oluyor mu? Olmuyor. Neden? Çünkü bu insanoğlunun yapısıyla alakalı bir durum. Yani insan zamanın değişmesiyle, bırakın zamanı rahatlığı darlığı, havanın açık olup kapalı olduğu gün bile bizim istikametimize etki ediyor mu? Yani havanın çok güzel olduğu, çok açık olduğu bir gündeki yaptığımız işlerdeki e, güzellik ihsan mertebesiyle havanın çok kapalı, çok sıkıcı olduğu e, bir gün bir olmuyor. Demek ki o zaman bu nedir? Demek ki o zaman insan değişken bir varlıktır. Yani şartlar, zaman, mekanın değişmesiyle beraber insan da değişiyor ve insanın bu değişmesi insanın neresine etki ediyoru direkt? İstikametine etki ediyor. Yani doğu doğru yol üzerinde olmasına etki ediyor. İşte ihsan ile kendini terbiye edenler, ihsanın bir başka ismi nedir? Murakabe demektir. Yani Allah Azze ve gözetleyenler sürekli Allah azze ve celle'yi gözleyerekten işlerini yapanlar bu sıkıntıdan kurtulurlar. Yani insanın fıtratında mevcut olan ve eksiklik olan bu sıkıntıdan ne yaparlar? Bu sıkıntıdan kurtulurlar. Nasıl? Çünkü onlar ihsan mertebesine gelen insanlar zaman, mekan, durum, rahatlık, darlık bunları aşmışlardır. Öyle mi? Onlar için onları bağlayan tek şey nedir? Onlar için onları bağlayan tek şey o anda Allah Azze ve Celle'nin onlardan razı olup olmamasıdır veya Allah'ın yaptığı işlere onay verip vermemesidir mesela. Onları bu ilgilendirdiği için o diğer durumlar onlar üzerinde diğer insanlara etki etki, gibi etki etmez. Etse bile çok ciddi tesir etmez. Yani onları istikametlerinden ne yapmaz? İstikametlerinden alıkoymaz. Öyleyse, hatırlıyorsanız biz bir önceki dersimizde bir şey anlatmıştık. Şeyhin aslında burada anlattığı konuyla da alakası var, ona da geleceğim inşallah. Biz demiştik ki mesela birçok mertebeden bahsediliyor. Öyle mi işte diyelim ki insanlara ahlak eğitimi veren alimler birçok mertebe zikretmişler. Demişler takva mertebesi, ihsan mertebesi, inabe mertebesi, haşyet mertebesi, zikir mertebesi vesaire vesaire. İşte fena mertebesi vesaire. Birçok mertebe zikretmişler. Biz demiştik ki bunların içindeki en önemli mertebe ve aslında bunları hepsini bir kenara bırakıp herkesin ulaşması gereken mertebe hangisidir? Kulluk mertebesidir, öyle mi? Ne, nedir demiştik kulluk? Yani kulluk mertebesi, insanın her halinde Allah'a nasıl kulluk yapabileceğini düşünmesidir, öyle mi? Hangi halde olursa olsun, ben şu an içinde bulunduğum halde elimdeki mevcut imkanlarla ben Rabbime ne kadar kulluk yapabilirim? İnsanın bunu düşünmesidir, öyle mi? Ne demiştik? Böyle bir adamı nereye koyarsanız koyun, hangi ortama koyarsanız koyun Allah için nurdur ve etrafını da aydınlatır. Bu bilince ulaşmış. Bu da neyle bu da öyle bir kerede olmaz. İnsan kendini bunun üzerine terbiye edecek öyle mi? Her halinde Allah'a kulluğumu nasıl yapabilirim? Önce bu iki şeyden oluşur, iki aşamadan oluşur. Bir, hayatın her alanının Allah'a kulluk olduğunu bilmesi lazım. Bu birinci mesele öyle mi? İkinci mesele ne? İkinci mesele her an tefekkür edip o kulluğu en güzel şekilde nasıl yerine getirebilirim demesi lazım. Bunun da en önemli esası Resulullah'ı tanımak lazım. Öyle mi? Çünkü Allah'ı en güzel memnun eden insan her halükarda Peygamber aleyhisselatü vesselamdır. Onu bilmek lazım. Dedik bu adamı nereye koyarsanız koyun. Bu adam nedir? Bu adam nurdur Allah'ın izniyle. Çevresini ne yapar? Çevresini aydınlatır. Öyle mi? Böyle olmayan bir adamı da nereye koyarsanız koyun karanlıktır. Çevresine de sıkıntı diye. İşte ihsan budur. O kulluk mertebesi diye bizim anlattığımız şey ihsandır. Kişinin her halinde Allah'ın kendini gördüğünü bilmesi, her halinde Allah'ı görüyormuş gibi Allah Azze ve ne yapmasıdır? ibadet etmesidir. Öyle mi? İbadet sadece namaz değildir. İbadet sadece oruç değildir. İbadet nedir? İnsanın hayatını Allah'a has kılmasıdır. İbadet, insanın bütün hayatı Allah için yaşamasıdır. İşte ihsan nedir? Bu kulluk mertebesidir. Biz demiştik örnek olarak mesela, Müslümanların en büyük problemi bugün ne? En büyük problemi? Mesela diyelim adam ilim okuyor. Öyle mi? Ne diyor? Ya diyor işte ilim okuyoruz da diyor işte ilim ilim diyor öyle böyle ilim okunmaz diyor böyle ilim ya diyor eski medreseler olacak ya da cezaevinde olacaksın diyor. Öyle mi? Ya eski medreseler olacak veya da cezaevinde olacaksın e diyor adam. Götürüyorsun adamı cezaevine koyuyorsun. Ya ilim böyle okunmaz diyor adam. İlim böyle. İlim burada sıkıntı var diyor. Çocuğumu düşünesin, kadınımı düşünesin, bu ayki kirayı mı düşünesin diyor. Burası ilim yeri midir? E diyor mesela adam. E kardeşim sen hani dışarıdayken ediyordun işte ilim aslında içeride okunur. İşte Allah'a kulluk aslında içeride yapılır. Haramlardan uzak vesaire vesaire. Öyle mi kardeşim? Öyle. E ne oluyor peki bu defa? Adam şey diyor mesela ben burada yapamıyorum diyor. E niye burada yapamıyorsun? Ortalık çok diyor, haramlarla dolu, sıkıntı var diyor, işte işe mi koşturayım, çalışmaya mı koşturayım, davet mi yapayım, diye. ne yapacağız? Diyorsun, ya ben diyor Allah'ın izniyle bir cihad desem diyor, bütün sıkıntı ortadan bitirecek. Gidiyor iki hafta sonra tekrardan burada. E ne oldu? Ya orada da ya kimse de ahlak maklak yok, hiçbir şey yapmıyorlar, akşama kadar yatıyorlar zaten. Yapmış oldukları bir şey yok, kendi kendilerini kandırıyorlar falan. Bir gidiyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, bir iki kurşun atıyorlar, e geri geliyorlar vesaire. Ya işte çalışaraktan bu iş olmuyor diyor adam. Tamam gel sen çalışma, gel sen otur. Allah Azze ve Celle otur böyle kulluğunu yap diyorsun. Bu defa oturur, ya ben çocukluğumdan beri çalışıyorum, ben böyle yapamam ben diyor, benim çalışmam lazım. Yani günün belli saatlerinde de olsa benim çalışmam lazım. Bu potansiyel münafık, potansiyel hasta adam bu yani. Bu ne? Biz Tövbe Suresi'ni mesela her biriniz ezberlediniz. Tövbe suresinde en öne çıkan plan ne? Yani en öne çıkan münafıkların özelliği bahaneci bir topluluk olmaları. Öyle değil mi? Yaptıkları her yanlışın mutlaka bir bahanesi var. Ya yani hiçbir zaman onlar suçlu değiller. Ya çevreden kaynaklanıyor ya nefislerinden kaynaklanıyor ama asla onların bir suçu yok meselelerde yani. Sürekli şeyler, onlarda bir eksiklik yok. Bu insanlar da böyle. İşte biz, peki bunu çevremizde bilakis çevremizi bir kenara bırakalım. Kendimize müşahede ediyor muyuz? Yani içinde bulunduğumuz hale bahaneler uydurup başka bir halde Allah'a daha güzel kulluk yapacağımıza kendimizde bazen e, şeytan bizi kandırabiliyor mu? Kandırabiliyor. Bunun işte çözümü nedir? Bunun tek bir tane çözümü ihsan mertebesidir. Yani biz eğer kendimizi ihsan mertebesi üzerine terbiye eder her gün Allah'ı murakabe eder yaptığımız her işte Allah'ı düşünürsek biz kendimizde bu sorunu ortadan kaldırırız. Öyle mi? Çünkü bizim için artık amelin kendisi önemi biter. Ortamın kendisi önemi biter. Bizim için her şeyin üstünde olan Allah Azze ve Celle kalır. O razı mıdır? Razıdır. Şu kalemi şuradan kaldırıp buraya koymam eğer onu razı edecekse bundan öyle bir zevk alırım ki ben. Neden? Bak bir başkası belki baktığında çok basit gelebilir. Ne yapıyor bu adam? Sabahtan akşama kalemi buradan alıyor, buraya koyuyor. Buradan alıyor, buraya koyuyor. Ama ihsan mertebesinde olan bir adam eğer bunun şer'i bir boyutu olursa tabi yani kalem değil de onun için bunun ne kimin ne dediği, kimin nasıl gördüğü veya bunun nasıl göründüğü, ecrinin ne olduğu önemli değil, Rabbim bundan razı mı? Şu anda da benim yapabileceğim tek şey bu mu? Bunu kaldırırım buraya koyarım, buradan kaldırırım, buraya koyarım vesaire. Bu birincisi, yani biz eğer bu sorunu çözersek kendi nefsimizdeki bu bahane meselesini çözer ee bahaneler de tabi istikametimize engel oluyor, kendi istikametimizi düzeltiriz, tamam? Biz bu sorunu çözersek bu bir. İki, insanları da bu şekilde terbiye etmeyi başarırsak ki en güzel terbiye önce kendimizi terbiye etmemizdir. Çünkü kendini terbiye eden insanın sözü insanlarda etki bırakır. Yoksa başka kendini biz kendimizi terbiye etmeden bunları başkalarına anlatırsak sadece anlatırız. Öyle mi? Sadece anlatırız. Başka hiçbir şeye gitmez. O söz ağızdan çıkar kulağa girer. Ama ağızdan çıkıp nereye gitmez? Ağızdan çıkıp kalbe gitmez. İki, biz kendimizi terbiye ettikten sonra çevremizdeki insanlara bunu anlatırsak burada da ümmete en büyük hizmeti ümmete yapmış oluruz. Nasıl ümmete hizmet yapmış oluruz? Şu şekilde karşımızda ne iş kendisine verilirse verilsin onu dört dörtlük yapacak bir insan topluluğu oluşur. Öyle mi? Su dağıt desen, mesela örneğin adama desen ki gel burada İslam devleti var. Geç bu İslam devletinin başına halifelik yap. Adam ne çok titiz davranır, öyle mi? çok dikkat eder, koca bir devlet yani kendisine bir görev verilmiş vesaire. Ama adama desen su dağıt, su yani altı üstü bir su ben dağıtmasam başkası dağıtır der. Lakin bu mertebeye gelmiş olan bir insan halifelikte vermiş olduğu, göstermiş olduğu özveri neyse su dağıtırken ve yapacağı özveri de nedir? Su dağıtırken göstereceği özveri de odur. Zaten anca Müslümanlar böyle olursa Ümmetin biraz kendine gelmesi, ümmetin biraz ayağa kalkması, ümmetin biraz sirkelenmesi söz konusu olabilir. Niye? Çünkü bugün işleri ihsan mertebesi üzere yapan insanlar yok. Yani alimlerimiz ilimlerini ihsan mertebesiyle yapmıyorlar. Talebelerimiz talebeliklerini ihsan mertebesiyle yapmıyorlar. Mücahitlerimiz mücahitliklerini ihsan mertebesiyle yapmıyorlar. Zenginlerimiz zenginliklerini ihsan mertebesiyle yapmıyorlar. Ondan sonra davetçilerimiz davetlerini ihsan mertebesiyle yapmıyorlar. Yani ümmetin annelerimiz, babalarımız evlatlarını eğitirken, ihsan mertebesi üzerine evlatlarını eğitmiyorlar. Allah'a kulluğumuzu yerine getirirken, ihsan mertebesi üzerine yerine getirmiyoruz. Bu sebepten ötürü bir türlü sirkelenemiyoruz. Bu sebepten ötürü ayağa kalkamıyoruz. Yani hem bireysel olarak Allah'la aramızda bir problem var. İhsan, kulluk mertebesi oturmadığı için istikametimiz sürekli bozuluyor. Öyle mi? Bir hafta iyi olsak iki hafta kötüyüz. İki hafta iyi olsak dört hafta kötüyüz. Yani kötü olduğumuz gün sayısı iyi olduğumuz gün sayısından çok daha fazla. İşte biz Allah'la aramızdaki bu problemi nasıl çözebiliriz? İhsan mertebesiyle. Öyle mi? Bahanecilikten, ondan sonra yapılan işleri yarım yamalak yapmaktan, zamana mekana göre ikide bir renk değiştirmekten, bu hastalıklardan hepsinden, hepimizde mevcut olan bu hastalıkların hepsinden ihsan mertebesiyle kurtulur. Şu anda burada oturuyor, oturuyorsam ben, beni ilgilendiren şey ne? Beni ilgilendiren şey, ben şimdi bir dışarı çıkayım, davet yapayım. Cık. Bu akıl işi değil. Şu anda ben Allah'ı en güzel nasıl memnun edebilirim? Allah benden en güzel nasıl razı olur desem, ben işte buradaki işimi dört dörtlük yapacağım. Eğer bu mertebeye ulaşabilsem, buradaki işim ne olacak? Dört dörtlük olacak. Hem de ümmetin problemini çözeceğiz. Ne yapacağız? Ümmet, kendisine herkes kendi görevini Dört dörtlük ne yapacak? Herkes kendi görevini dört dörtlük yerine getirecek. Bu da ancak bu mertebeyle olur. Şeyh de ne yapıyor? Şeyh de bunu anlatıyor. Yani diyor ki, bir insanın kendisine verilen işleri idari, nöbet, hüküm verme, yönlendirme hiç fark etmez. Bu işleri yaparken tam olarak yerine getirmesidir. Bu da ancak dediğimiz gibi neyle olabilir? Bu da ancak ihsan mertebesi ve kulluk mertebesiyle olabilir. Kişinin hangi görevi verirsen ver, o görevde ilk başta düşünecek. Bu görevde ben Allah'a en güzel nasıl razı edebilirim diye zaten mesele bitmiştir. Daha biz bu terbiye üzerine eğittik mi adamı hiç problem yok. Bak mesela Resulullah vesselam sahabelerine görev veriyor değil mi? Siyerde hiç dikkatinizi çektin mi? Mesela bugün bizimle Resulullah arasındaki en büyük farklardan bir tanesi ne? Biz adama görevin kendisini iki üç kelimeyle anlatıyoruz. Kalan bir saat, bir buçuk saat karşımızdaki adama neyi anlatıyoruz? Bu görevi bak şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım, Allah'tan korkman lazım, bak şöyle etmen lazım, böyle etmen lazım vesaire. Yani asıl anlattığımız nokta neresi? İşi düzgün yapması noktasında. Yoksa işin kendisinde bir problem yok. Öyle mi? Çünkü herkes ne yapılması gerektiğini zaten nasıl çok biliyor. İnsanlara mesela işte bir şeyler anlatıldığı zaman dediğim gibi adam görevi işte bir iki kelimeyle izah ediyor. Kalan bir saat, bir buçuk saat Neyi anlatıyor? Bir buçuk saat şöyle yap, bak Allah böyle yaparsan daha ecir alırsın falan filan. Resulullah ise insanlara görevin kendisini anlatıyor. Sonra bir iki kelimeyle onları Allah'a hatırlatıp gönderiyor. Neden? Çünkü bu ile terbiye olmuşlar. Yani Resulullah biliyor ki adam zaten işini güzel yapacak. Niye? Çünkü adamı ilgilendiren işin kendisi değil. Adamı ilgilendiren ne? Adamı ilgilendiren şey Allah'ın o işten ne kadar razı oldu. Ve Peygamberimiz geriyi de düşünmüyor. Yani bu adam şimdi gitti, bunu yapabilir mi, yapamaz mı? Hele bir tane de sen arkasından git bak, adam işi yapacak mı yapmayacak mı veya git yanında dur, yapamazsa uyar falan. Böyle bir şey söz konusu değil. Niye? Çünkü sahabe zaten o kuran ı Kerim ayetlerine o mürakabe duygusu oluşmuş onlarda. Yani Allah'a sürekli gözetlemek, yapmış oldukları işlerde Allah Azze ve Celle ile beraber onu hissedip iş yapma meselesi. Biz ise hem kendimiz için hem çevremizdeki insanlar için bunu yapamıyoruz mesela. Öyle mi? Neden? Çünkü bu terbiye ile terbiye olmadığımız için. Yani korkuyoruz sürekli bir korku var. Hem kendimize güvenimiz yok, hem çevremizdeki insanlara güvenimiz yok birçokta. Yapar mı? Yapabilir mi? Yaparsa olur mu? Vesaire. Onun için nedir? Bu hem bireysel problemimizi çözmek hem de ümmetin bu sıkıntısını çözmenin en birinci yolu nedir? Birinci yolu ihsan mertebesi üzerine kendimizi kulluk mertebesi üzerine kendimizi terbiye etmektir. Her günümüzü bu şekilde geçirmeye e, çalışmaktır. İnşallah bu sorunu Rabbim bizi çözenlerden eyler. Evet. 6. Doğruluk. <gülüyor> Söylenen sözün vicdana ve söylenenlerin <gülüyor> olmasıdır. Bunlardan birinin eksik olması halinde doğruluk gerçekleşmiş olmaz. Söz ya yalan olur veya yalan ile doğruluk arasında tereddütlü olur. Mesela münafık kişi Muhammed sallallahu aleyhi sellem Allah'ın resulüdür der. Bu sözünden doğru olduğunu söylemek mümkün olduğu gibi söylendiği söylediği bu sözün kalbindekine aykırı olduğu için yalan olduğunu söylemek de mümkündür. Doğruluk ve yalan sözler için kullanıldığı gibi itikat için de kullanılır. Mesela falan kişi imanında doğrudur demek gibi. Amel için de kullanılır ve falan kişi falan kişi savaşta doğrudur denir. Doğruluk kişinin kendisiyle Rabbi ve kendisiyle başkaları arasında da olabilir. Allah-u Teala'ya karşı doğruluk, kulluk görevlerini Allah-u Teala'nın istediği şekilde yerine getirmek ile olur. Allah-u Teala şöyle buyurur. Müminlerin içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Aralarında Allah bize bol nimetlerden verecek olursa andolsun ki sadaka vereceğiz ve iyilerden olacağız diye. Ona an verenler vardır. Allah onlara bol nimet nimetinden verince cimrilik ettiler, yüz çevirdiler. Zaten dönek, dönektirler. Allah'a verdikleri sözden caydıkları ve yalancı oldukları için onunla karşılaşacakları karşılaşacakları güne kadar Allah kalplerine nifak soktu. Evet. Şimdi normalde doğruluk e, yine mücahidin Allah Azze ve Celle karşı olan görevlerinden bir tanesi nedir? Allah azze ve celle'ye karşı olan görevlerinden bir tanesi mücahidin doğru olmasıdır. Doğruluk nedir? Doğruluk söylenen sözün vakaya ve söylenen sözün vicdana uygun olması demektir. Doğruluk söylenen sözün vakaya ve söylenen sözün vicdana uygun olması demektir. Vakaya uygun olması ne demektir? Yani olan bir şeyi olduğu şekilde nakletmektir. Öyle mi? Bir şey olmuştur. Şu diyelim ki kalem düşmüşse kalem düştü demek sözün doğru olduğunu gösterir. Niye doğrudur? Çünkü vakaya mutabıktır, vakaya uygundur. Bir de en önemli olan yani asıl buradaki bizim meselemiz, söylenen sözün vicdana uygun olmasıdır. Yani insanın kendi kalbinde olduğunu söyleyebilmesidir. İnsanın sadece söylediği değil, aynı zamanda itikat ettiğiyle söylediğinin ne olmasıdır? İtikat ettiğiyle söylediğinin birbirine uygun olmasıdır. Mesela şeyh diyor, münafık der Muhammed Allah'ın Resulüdür. Sözün kendi doğrudur, Lakin onun ağzından çıkarken yalandır. Neden? Çünkü vicdanındakine, kalbindekine ne değildir? Uygun değildir. İkisi birbirinden nedir? İkisi birbirinden farklıdır. Bu doğruluk iki şekilde olur. Bir, insanın niyetinde doğru olması. iki insanın amelinde doğru olması. İnsanın niyetinde doğru olması, insanın amelinde doğru olması. İnsanın niyetinde doğru olması nedir? İnsanın niyetinde doğru olması, insanın Allah Azze ve Celle ile ilgili inanılması gereken, itikat edilmesi gereken meselelerde gerçekten buna bu şekilde ne yapmasıdır? Gerçekten buna bu şekilde inanmasıdır. Zaten hepiniz biliyorsunuz, daha önce de zikretmiştik. La ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesi de nedir? Sıdıktır, öyle değil mi? Doğruluktur. Yani kelime-i tevhidi, kalbinden sıdıkla söylemektir. İnanaraktan, gerçekten ona bu şekilde itikat ederekten bunu ne yapmaktır? Bunu söylemektir. Şeyh ise farklı bir şekilde farklı bir şekilde ayırmış doğruluğu ama aynı sonuca gelmiş. Yani her ne kadar lafızlar farklı olsa da içerik ve sonuçlar aynı. Demiş ki insanın Allah'a karşı doğruluğu ve insanın kulluğa kullara karşı doğruluğu olmak üzere ne yapar? İkiye ayrılır. İnsanın Allah'a karşı doğruluğu ve insanın neyi? İnsanın kullara karşı doğruluğu diye. Demek ki ne diyeceğiz biz? Diyeceğiz ki doğruluk Esası itibariyle iki kısma ayrılır. Bir niyette doğruluk, iki amelde doğruluk. Sözde amele dahil olarak söylüyorum. Bir niyette doğruluk, iki amelde doğruluk. Muamele açısından ise iki şekilde açığa çıkar. Yani bu esasın açığa çıktığı yer, bir Allah'la olan ilişkilerimizde, bir de kullarla olan ilişkilerimizde. Öyle mi? Allah'la ilişkilerimizde olan doğrulukla alakalı, Şeyh burada iki tane ayet verilmiş. Aslında iki ayet değil. Yani kitabı muhtasar yapanlar, ihtisar edenler iki tane ayet almışlar. Bunlardan bir tanesi ne? Minel mu'minin rijalun sadqu ma ahadullah aleyh. Müminlerden öyle erkekler vardır ki Allah'a vermiş oldukları sözüne yaptılar. Vermiş oldukları söze sadık kaldılar. Yani vermiş oldukları sözde doğrulardan oldular diyor Allah Teala. Bir de ikinci bir grup insandan söz ediyor. Bu birinci grup insan. Öyle mi? Bir de ikinci bir grup insandan söz ediyor Allah Teala. Onlar kimdir? Ve minhum Mən əğah Allah'a, lakin atana min fadhihi, lən sədd qən, Allah eğer bize mal verirse, biz o maldan sadaka vereceğiz ve doğrulardan olacağız diye Allah'a söz verenler vardı. Fəlim mə ata himin fadhihi, baxilubihi, və təvlləv vəhum Allah verdi, adamlar söz verdi. Deler ki Allah verince olunca biz vereceğiz. Aynı bu biraz önce zikretmiş olduğumuz hastalıklı tipler gibi. Yani şöyle olursam Allah'a daha güzel kulluk ederim. Böyle olursam Allah'a daha güzel kulluk ederim. Allah da diyor tamam al sana imkan. Öyle mi? Al sana bakalım nasıl e, yapıyor musun yapmıyor musun diye. Allah verdiği zaman bi hayru bihi. Cimrilleştiler. Para vermiyorlar. Allah malı vermiş. Para vermiyorlar ve tevallavhu muridun. Yüz çevirip gittiler. Peki bunun sonucu yani Karşısında Allah azze ve celle'nin onlara muamelesi ney? Onlar böyle yapınca fe Allah da buna karşılık olarak hemen akabinde buna ne verdi? Fe a'tabahum fi ila Onların bu amellerine karşılık olarak Allah azze ve ne yaptı? Allah azze ve de onların kalplerine onunla karşılaşacakları güne kadar onların kalplerinde olacak bir nifak kıldı diyor Allah azze ve celle. Demek ki insanlar iki türlü doğruluk ehli olanlar, Allah'a karşı vermiş oldukları sözleri yerine getirenler, sözlerinde sadık kalan insanlar, Allah'ın müminlerden öyle erkekler vardır dediği ve imanlarını kabul ettiği insanlar. Öyle mi? Niye? هذا يوم ينفع الصادقين صدقهما Allah kıyamet gününü anlatırken diyor ki, kıyamet gün özelliklerinden bir tanesi bu öyle bir gündür ki sadıklara, sıdıkları fayda verecektir. Yani doğrulara, doğrulukları fayda verecektir. Sözlerinde doğru olanlara, itikatlarında doğru olanlara, amellerinde doğru olanlara bugün fayda verecektir. O doğrulukları fayda verecektir. İkinci grup insan, yalan söyleyen insanlar. Allah'a vermiş oldukları sözlerde sadık kalmayan insanlar. Onlar ise kalplerinde, kıyamete kadar kalplerinde kalacak bir nifak onların kalbine kılınacaktır. Şimdi birinciyi ele alırsak, bu ayet kelimenin uzun sebebini bilen var mı işimize? Veyahut da, söyle Sarı. Başka? Hadid-i Enes ne diyordu? Benim amcam Enes ibni Nadır vardı diyordu. Değil mi? Enes ibni Nadır, Peygamber aleyhissalatu vesselamla beraber Be Bedir savaşına katılamamıştı. Lakin bu ona çok ağır gelmişti. Yani ben nasıl Resulullah'la beraber Bedir, bir özürden ötürü Bedir savaşına katılamamış. Sürekli diyordu ki, eğer Allah bana bir daha müşriklerle karşılaşmayı gösterirse insanlar benim ne yapacaklarımı görecekler. Yani ben öyle şeyler yapacağım ki hani geçmişi de telafi edeceğim katılamadığım cihadla telafi edeceğim diye cihad sahasına geldiği zaman öyle bir şekilde cihad ediyor ki söz vermiş ya Allah'a yani ben öyle bir savaşacağım diye arkadaşı Ebu Amr onu gördüğünde nereye gidiyorsun diyor وَاهًا لَرِيْحُ الْجَنَّةِ aman diyor sen kendine bak diyor, ben şu anda cennetin kokusunu alıyorum. Yani daha yeryüzünde yaşarken, daha dünyadayken cennetin kokusunu aldığını söylüyor. Ben cennetin kokusunu alıyorum diyor. Enes diyor ki biz onun cesedini bulduk, 80 küsür tane yara vardı üzerinde. Ve işte onun kardeşini çağırdık diyor, halası Enes i̇bn Mali'nin halası geldi diyor. Halam dedi ki vallahi ben onu ancak ve ancak neresinden tanıdım? Parmaklarından tanıdım. Yani o kadar çok darbe almış ki Tanınması ne diyeyim? Tanınması mümkün değil. Ben onu nereden tanıdım diyor? Ben onu parmaklarından tanıdım diyor. Ve bu ayet indi. Biz zannederdik ki diyor bu ayet bunun gibiler için indi. Yani مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ Müminlerden öyle erkekler vardır ki her mümin değil ha erkek olan müminler صَدَقُوا مَا أَحَدُ اللّٰهَ Allah'a vermiş oldukları sözü ne yaptılar? Vermiş oldukları sözü yerine getirdiler. Sözü yerine getiremeyenler ise ne yaptılar onlar? Ve ma baddalu tebdila. Yani sözü yerine getirmeyenler de değiştirmediler. Bekliyorlar. Ve minhum men eee minel mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah aleyh. Minhum men yentazir ve minhum men qada nahbahu ve minhum men yentazir. Onlardan bazıları vermiş oldukları sözü yerine getirdiler. Bazıları ise beklemektedir. Niye bekliyorlar? Sözlerinde yalancı olduklarından ötürü değil. Beklemelerinin sebebi Allah henüz fırsat vermemiş. Yani onlar söz vermişler Allah'a. Lakin Allah Azze ve Celle onlara fırsat vermemiş. ma بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Ve onlar ne yapmadılar? Onlar değiştirmediler dedi. İşte sıdık böyle bir şey. Yani insan Allah Azze ve Celle'ye itikadında, sözlerinde ve amelinde sadık olursa, hiç olmaz diye düşündüğümüz şey bile bu sıdıkla beraber gerçekleşebilir. O da nedir? O da daha dünyadayken insanın cennetin kokusunu duymazdır. Bundan daha büyük bir mükafat, bundan daha büyük bir müjde olabilir mi? Allah Azze ve Celle yaşayan bir kuluna cennetin kokusunu gösterip onu amele teşvik etmesi. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi o sahabenin sıdkıdır. Bunun sebebi o sahabe o sözü söylerken yalan olarak söylememiştir. Gerçekten inandığını, gerçekten yapmak istediğini söylemiştir. Bunun başka örnekleri var mı sahabenin arasında? Bunun örnekleri çok. Bütün sahabe bunun örneğidir. Mesela Akabe gününde Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a söz verenler. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a verdikleri sözde sadık kaldılar mı? Kaldılar. Peki ne oldu bu sadıklıkları? Allah onları bütün asırlara teskiye edip bütün asırların önüne getirdi koydu. Öyle mi? Muhacirler ve Ensar itikatlarında ve amellerinde sadık olunca Allah onlardan en imkansız nesilden hiç olmayacak şeyleri çıkardı ve onları 1400 senedir insanların okuduğu örnek nesil olarak Kuran-ı Kerim'de bizim önümüze koydu. Sebep? Sıdık. Öyle mi? Yani doğrulukları, sözlerinde, itikatlarında ne yapmaları? Sözlerinde ve itikatlarında doğru olmaları. Öbür taraftan Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu örnek, bu da tüyler ürperten bir örnek. Yani bir grup insan, Allah şayet kendilerine imkan verirse bir şeyler yapacaklarına dair söz veriyorlar. Allah biz daha önce ne demiştik? Allah Azze ve Celle her kulu söylemiş olduğu sözde mutlaka ne yapar? Yapmış olduğu amelde mutlaka imtihan eder. Allah her kulu söylemiş olduğu sözde mutlaka imtihan eder. Allah da onlara imkan verdi. İmkan verince sadıklardan olmadılar. İmkan verince sadıklardan olmadılar. Enes i̇bn Nadir gibi olmadılar. Ne yaptılar? Hemen farklı bahaneler buldular. E bu defa. Bu şekilde sözlerinden geri kaldılar. Peki ne ile cezalandırıldılar? Biri dünyada cennetin kokusunu alırken, öbürü daha dünyadayken kalbi mühür nifakla ne yapıldı? Kalbi nifak ile mühürlendi ve artık o adam Allahla karşılaşacağı güne kadar ila yomial kavuna bu. Allahla karşılaşacakları güne kadar o nifak onların neyindedir? O nifak onların kalplerindedir. Onun için Müslümanın Allah'a karşı birinci doğruluk şey, Müslümanın Allah'a karşı doğruluğu ne yapması lazım? Allah'a karşı doğruluğu kendinde sürekli kendini bu ahlak üzerine terbiye etmesi lazım. Çünkü bunun olması veya olmaması, eksisi veya artısı basit bir mesele değil. Yani hani olmadı mı da olur diyebileceğimiz şeylerden değil. Çünkü olmadı mı Celle'nin insanın kalbine nifak yazıp, kalbini mühürleyebileceği hastalıklardan bir tanesi. Ondan ötürü ne yapmak lazım? Sürekli insanın bunu düşünmesi lazım. Ve Allah'tan yardım istemesi lazım. Ey Rabbim ben sana ve senin dinine karşı sadıklardan mıyım, yalancılardan mıyım? Öyle mi? Çünkü Allah azze ve celle'nin tüm isteği sadıklarla yalancılar birbirinden ne yapsın? Sadıklarla yalancılar birbirinden ayrılsın diyedir. Biz ne demiştik mesela? Demiştik Ankebut suresinde Allah ne diyor? أَلِفْ لَا أَمِّمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ İnsanlar iman ettik dedikten sonra imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Diyor mesela Allah. Niye peki insanlar imtihan ediliyorlar? Sebep? Ha? فليعلمن الله ve صدقوا وليعلمن الكاذبين Muhakkak ki Allah yalancılarla doğruları bilecektir. Ne için? Allah yalancılarla doğruları bilecektir. İmtihanların sebebi? Allah Azze ve Celle yalancıyla doğru olanı birbirinden ayırsın. Gerçekten sözü vicdanına mutabık olan, inandım dediği şeylere inanan, ne olursa olsun ben Allah'a kulum diyenleri Allah imtihan eder ki o imtihan esnasında hele doğru olanlar bir tarafa geçsin, yalancı olanlar bir tarafa geçsin. Bu da Allah Azze ve nedir? Hem şer'i hem de kevni iradesidir. Allah habis ile pisin, habis ile temizin. Yani temiz olan ile pisin birbirinden ayrılmasını ister. İşte o temiz olanlar doğrulardır. O habis olanlar ise kimdir? O habis olanlar ise yalancı olanlardır. Söyledikleri söz ya vakaya, yapmış oldukları ameller ya vakaya veya kendi vicdanlarına uygun olmayan insanlardır. Ondan dolayı dediğimiz gibi ne yapmak lazım? Ondan dolayı insanın özellikle Müslümanın kendini bu ahlak üzerine terbiye etmesi lazım. Şimdi normalde e, mesela biz Misal olaraktan söyleyelim, sahabenin arasında öyle insanlar var ki, çok şaşırtıcı bazı olaylar gerçekleşmiş. Mesela belki hepiniz Maiz ile Gamidiyeli'nin kıssasını biliyorsunuz. Öyle değil mi? Bunlar zina yapan insanlar. Yani iki tane Resulullah döneminde İmam Buhari'de Müslüm'de sabit olan zina yapan iki tane vatandaş. Yani o zaman Medine'de İslam devletinde yaşayan iki tane vatandaş. Birinin ismi Maiz, biri Maiz, biri de Gamidiyeli. Yani ismi Gamidiyye değil, Gamidiyye mıntıkasından biri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar, normalde zina yapmışlar. Hiç kimse bunların zina yaptığını bilmiyor. Yani yaşadıkları mıntıkada hiç kimse bunların zina yaptığını kesinlikle bilmiyor. Geliyorlar bakın bu sözler gerçekten iman kalbinde sadakatle oturan bir ağızdan ancak çıkabilir. Tahhirna ya Resulallah diyorlar. Ey Allah'ın Resulü bizi temizle. Öyle mi? Normalde bir günah işlenmiş, yani bizim gibi insanlar işledikleri günahları gizlemek için çaba sarf ederken, gizli gizli ortam oluşturup günah işlemeyi düşünürken bu insanlar Allah'ın setrettiklerini kabullenemiyorlar. Ben nasıl yani sıdkımı bozdum, nasıl Allah'a karşı yalan söyledim diyerekten Resulullah'a geliyorlar. Ey Allah'ın Resulü bizi temizle diyorlar. Öyle mi? Şimdi ben asıl sonuca geleceğim. Yani sadıkların akıbetinin ne kadar güzel olduğu noktasına geleceğim. Tabii bunlar işte bir tanesi hamile, bir tanesi hemen taşlanıyor, bir tanesi hamile çocuğunu doğuruyor, emziriyor, ondan sonra taşlanıyor vesaire. Bunlar Resulullah Aleyhissalatu yanına geldiği zaman tabii sahabe bunlara hakaret ediyor. Yani sonuçta zina yapmış, e, zinasından dolayı da işte recmedilmiş edilmiş olan insanlar e mesela. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Velzi nefsi Muhammedin biyle. Laqad tabe teubeten. Laqad لقد تاب توبه احاديس منه ثاني tam aklıma gelmedi ve ladi nefsi Muhammedin biyadi لقد تاب توبه لو وزعت بين امه لو سعتهم shayet bütün ümmetin arasına dağıtılmış olsaydı hepsine yeterdi diyor peygamber aleyhissalatu vesselam yani öyle bir dihani sahabe işte bak zina yaptı işte Allah kahretsin, Allah belasını versin şöyle böyle deyince Vallahi diyor peygamber öyle bir tövbeyle tövbe etti ki Ümmetin arasında dağıtılsa Bazı rivayetlerde diyor bütün Medine ehli tövbe etmiş olsa Bir tanesinde diyor ki eğer vergi vergi memuru, vergi kaçakçısı olan Yani insanlardan estağfurullah zorla vergi toplayan adam bile Eğer tövbe etmiş olsaydı onu bile kapsardı bu tövbe e diyor yani O kadar güzel bir tövbeyle tövbe etti Sebebi sıdık Öyle değil mi? Yani Allah'a karşı sadıktılar, demek ki sadık olan insanların da ayağı kayabilir. Peygamberler bile eğer ayakları kaymışsa bazı yerlerde en sadık olan insan onlardır. Sadık olan insanların da ayağı ne yapabilir? Sadık olan insanların ayağı da kayabilir. Lakin sadık olan öyle bir tövbeyle tövbe eder ki Allah Azze ve Celle onun tövbesiyle, rahmetiyle onu ne yapar? Onu rahmetiyle idrak eder. Yalancı adam, amellerinde yalancı olduğu gibi tövbesinde de yalancıdır. Yani yapmış olduğu tövbenin ona neyi yoktur? Yapmış olduğu tövbenin ona faydası yoktur. Ondan dolayı bizler hem Allah azze ve celle ile olan kendi ilişkilerimizde hem de mesela dünyadayken Allah azze ve celle'nin Müslümanlara emretmiş olduğu beraber olun demiş olduğu insanlar kimlerdir? Ya velledine emenut takullaha ve kunu me'as sadiqin. Öyle mi? Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadık olanlarla beraber olun diyor Allah azze ve celle. Yani bizim hem kendimizi hem çevremizdeki insanları bu ahlak üzerine yetiştirmemiz lazım. Sıdık, doğruluk, itikatta doğruluk, amelde doğruluk, sözde doğruluk, öyle mi? Yapılan işlerde doğruluk bunun üzerine terbiye etmemiz lazım. Aksi halde beraber olduğumuz insanlarla olan beraberliğimiz Allah'ın emretmiş olduğu bir beraberlik olmaz. Öyle mi? Ya eyhellezine amenu takullaha ve kunu ma'as-sadiqin. Öyle mi? Yine mesela örnek olarak kimi verebiliriz? Kâb ibn Mali verebiliriz. Öyle mi? Resulullah'tan 80-90 tane insan beraber savaşta Resulullah'tan geri kaldılar. Doğru mu? Doğru. Bunlardan kaç tanesinin tövbesini kabul etti Allah? 3. Neden? Çünkü gerçekten geri kaldıklarından ötürü içleri sadıkla insanlar bunlardı. Sadık, bak sadığın da ayağı kayabilir demek ki. Sıdık mertebesinde olan bir insanın da ayağı kayabilir. Lakin o ayağı kaydığında yapmış olduğu tövbe o kadar içine dokunmuştur ki yani mesela örnek olarak söylüyorum hepiniz hayatınızda söylemiş olduğunuz ilk yalanı düşünün çok zordur insana öyle mi? veya çocuk mesela ilk defa yalan söylediği zaman hemen belli olur çocuğun yalan söylediği hiç yalan söylememiş olan bir çocuk için söylüyorum tabi rengi kızarır, eli ayağı birbirine dolanır, kelimeleri birbirine karıştırır ne yapacağını bilemez vesaire böyle şey ama sürekli yalan söyleyen bir çocuk Böyle senin gözünün içine bak baka sana yalan söyler yani hiç şey dedi. değil. Hatta öyle bir söyler ki sen bile neredeyse ona inanacak olursun yani yalan söylediğini bildiğin halde o kadar kendinden emin laflarla söyler ki sen bile doğru söylediğini bilirsin. İnsanoğlu Allah'a karşı da böyle işte. Yani biri sadıklardan olduğu için günah işlemiş öyle bir tövbe ediyor ki içi yanıyor. Yani Gamidiyenin, Maiz'in kıssasında olduğu gibi, Kabe-i kısasında kıssasında olduğu gibi içi yanıyor. Yani ben çünkü ilk Allah'a karşı ben nasıl böyle bir şey yaptım, ben nasıl sıdkımı bozdum diye. Allah da öyle bir tövbelerini kabul ediyor ki onların. Yani işte bu biraz önce zikretmiş olduğumuz gibi insan maşallah, bârekallah diyor mesela. Ama bir de yalancılar var, onlar da üzülüyorlar. Onlar da kendilerince ya keşke böyle olmasaydı e vesaire diyorlar ama sıdık yok. Öyle değil mi? Çünkü yaparken de sadık değillerdi. Tövbe ederken de ne değiller? Tövbe ederken de sadık olanlardan değiller. Allah azze ve celle bizi bunlardan olmaktan muhafaza eylesin. Hepimizi sıdık üzerine, ihsan üzerine, sıdık üzerine terbiye olanlardan eylesin. Çünkü dünyada da Müslümanların sosyal ilişkileri bakımından beraber olmak zorunda olduğu insanlar sadıklar. Allah azze ve celle'nin son anlarında kendilerini rahmetiyle tedarik edip İslam üzerine canlarını aldığı insanlar da sadıklar. Öyle mi? Kıyamet gününde de bugün öyle bir gündür ki ancak sadıklara, sıdıklara fayda verecektir. Dediği günde Gene kazanacak olanlar kim? Gene kazanacak olanlar sadık olan insanlar. Evet, buraya kadar burada duralım inşallah. Bir dahaki derse insanlara karşı doğruluk meselesini konuşalım Allah'ın izni. وَاَقِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ